20. lem'a İhlas hakkında 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 5 noktadan ibaret olan 2. meselesinin 1. noktası iken ehemmiyetine binaen 20. lem'a oldu. Bismillahirrahmanirrahim اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ اَلَا لِللّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ ayetiyle ve helakennasu illal alimun ve helakal alimuna illal amelun ve helakal ameluna illal mukhlisun ve al mukhlisuna ala khatarin azim ev kema kal hadis şerifi ikisi de ihlas ne kadar İslamiyet'te mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar bu ihlas meselesinin hadsiz nüktelerinden yalnız beş noktayı muhtasaran beyan ederiz tenbih bu mübarek İsparta'nın medarı şükran bir hüsnü talii'dir ki, ondaki ehli takva ve ehli tarikat ve ehli ilmin, sair yerlere nispeten rekabetkarane ihtilafları görünmüyor. Gerçi lazım olan hakiki muhabbet ve ittifak yoksa da zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere nispeten yoktur. Birinci nokta, mühim ve müthiş bir sual. Neden ehli dünya, ehli gaflet? Hatta ehl-i dalalet ve ehl-i nifak, rekabetsiz ittifak ettikleri halde, ehl-i hak ve ehl-i vifak olan eshab diyanet ve ehl-i ilim ve ehl-i tarikat, neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? İttifak, ehl-i vifakın hakkı iken ve hilaf, ehl-i nifakın lazımı iken, neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi? el cevap, bu elim ve feci ve ehli hamiyeti ağlattıracak hadiseyi mütişenin pek çok esbabından yedi sebebini beyan edeceğiz. Birincisi, ehli hakkın ihtilafı hakikatsızlıktan gelmediği gibi, ehli gafletin ittifakı dahi hakikatdarlıktan değildir. Belki ehli dünyanın ve ehli siyasetin ve ehli mektep gibi. Hayatı ı içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri taayyün edip ayrılmış. Ve o vezaif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddi ücret ve hubbucah ve şan-ü şeref noktasında teveccühün aslan alacakları manevi ücret, taayün etmiş, ayrılmış. Haşiye İhtar. Teveccühü nas istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şan-ı şeref arzusuyla teveccühü nas ise ücret ve mükafat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itap ve bir mücazattır. Evet, ameli salihin hayatı olan ihlasın zararına teveccühü nas ve şan-ı şeref Kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzeti cüziyeye mukabil kabrin öbür tarafında azabı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından teveccühünası arzu etmek değil belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhretperestlerin ve şan u şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Müzaheme ve münakaşeyi ve rekabeti intac edecek derecede bir iştirak yok. Onun için Bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler birbiriyle ittifak edebilirler. Ama ehli din ve ashabu ilim ve erbabı tarikat ise bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi muaccel ücretleri de teayun ve tehassüs etmediği ve her birinin makamı içtimaide ve tebeccünasta ve hüsnü kabuldeki hissesi tehassüs etmiyor. Bir makama çoklar namzet olur. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan müzaheme ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilafa tebdil eder. İşte bu müthiş marazın merhemi, ilacı ihlastır. Yani hakperestliği nefisperestliğe nefis perestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa alallah sırrına mazhar olup Nastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle ve ma'al-resul illel belag sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh-nası kazanmak noktalarının Cenabe Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur yoksa ihlası kaçırır. Haşiye Sahabelerin senay Kur'aniyeye mazhar olan İsar hasletini kendine rehber etmek. Yani, hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden, sırf bir ihsan-ı ilahi bilerek, naastan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü, Hizmeti diniyenin mukabilinde, dünyada bir şey istenilmemeli ki, ihlas kaçmasın. Çenden hakları var ki, ümmet onların mayişetlerini temin etsin. Hem zekâta da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakitte, hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârâne, başka ehil ve daha müstehak olanların nefsini, kendi nefsine tercih etmek ve يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سرى bu müthiş tehlikeden kurtulup ihlası kazanabilir. İkinci sebep Ehli dalaletin zilletindendir ittifakları, ehli hidayetin izzetindendir ihtilafları. Yani ehli gaflet olan ehli dünya ve ehli dalalet hak ve hakikata istinat etmedikleri için zayıf ve zelildirler. Tezellül için kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimi yapışırlar. Hatta meslekleri dalalet ise de, yine ittifakı muhafaza ederler. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsizlikte dinsiz darane bir taasup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. Çünkü samimi bir ihlas, Şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Haşiye: Evet, men talebe vecette vejda bir düsturu hakikattır. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şamil olabilir. Ama ehli hidayet ve diyanet ve ehli ilim ve tarikat hak ve hakikata istinat ettikleri için ve her biri bizzat tarike hakta yalnız Rabbisini düşünüp tevfikine itimat ederek gittiklerinden manen o meslekten gelen izzetleri var. Zaf hissettiği vakit insanların yerine Rabbisine müracaat eder, medet ondan ister. Meşreplerin ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. İttifaka ihtiyacını göremiyor. Belki hodgamlık ve enaniyet varsa kendini haklı ve muhalifini haksız teveffüm ederek ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlası kaçırır, vazifesi zîr-ü zeber olur. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi 9 emirdir. 1. Müspet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. 2- Belki, daire İslamiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medara muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıtay vahdet bulunduğunu düşünüp, ittifak ederek. 3- Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veya yahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek 4 ve ehli hakla ittifak tevfiki ilahinin bir sebebi ve Diyanet'teki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle 5 hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüt sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahsı manevinin dehası ile hücumu zamanında o şahsı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafındaki ittifak ile bir şahsı manevi çıkarıp o müthi şahsı manevi dalalete karşı Hakkaniyeti muhafaza ettirmek. 6 ve hakkı batılın savletinden kurtarmak için 7 nefsini ve enaniyetini 8 ve yanlış düşündüğü izzetini 9 ve ehemmiyetsiz rekabetkerane hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder. Haşiye: Hatta hadisi sahihle Ahir zamanda iyi seviyelerin hakiki dindarları, ehli Kur'an ile ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi, şu zamanda dahi ehli Diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dindar ruhaniileri ile dahi medar ihtilaf noktaları muvakketen medar münakaşa ve niza etmeyerek, Müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Üçüncü sebep, ehl-i hakkın ihtilafı, himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalaletin ittifakı, ulubv ve himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, ulubv ve himmetin su istimalinden ve ehl-i dalaletin ittifakı, himmetsizlikten gelen zaaf ve acizdendir. Ehli hidayeti uluv ve himmetten sui istimale ve dolayısıyla ihtilafa ve rekabete sevk eden ahiret noktayı nazarında bir haslet-i memduha sayılan hırsı sevap ve vazifi uhreviyede kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani bu sevabı ben kazanayım. Bu insanları ben irşad edeyim. Benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkârane vaziyet alır. Şakirtlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Ne için onun kadar şakirtlerim bulunmuyor diye enaniyeti oradan fırsat bulup mezmum bir haslet olan hubb-u caha'a temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar. İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş maraz-ı ruhani'nin ilacı şudur ki Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etva ile ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Çünkü onlar vazife-i ilahiye'ye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Evet, bazen bir tek kelime sebebi necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar rızayı ilahiye medar olur. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ey sevaba hırslı ve amali uhreviyeye kanaatsiz insan. Bazı peygamberler gelmişler ki Mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazifeyi kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner kesreti etba ile değildir. Belki hüner rıza'yı ilahiyi kazanmakladır. Sen neci oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazifeyi ilâhiyeye karışıyorsun kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenabı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Hem hak ve hakikati dinleyen ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Cenabı Hakk'ın zihûr mahlukları ve ruhanileri ve melaikeleri kainatı doldurmuş, her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevap istersin, ihlası esas tut ve yalnız rıza-i düşün, ta ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları, ihlas ile ve niyet-i sadıka ile hayatlansın, canlansın, hadsiz zişurun kulaklarına gidip onları nurlandırsın, sana da sevap kazandırsın. Çünkü mesela sen elhamdülillah dedin, bu kelam milyonlarla büyük küçük elhamdülillah kelimeleri, havada izni i ile yazılır. Nakkaşe Hakim, abes ve israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiş. Eğer ihlas ile, niyeti sadaka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girer. Eğer rızayı ilahi ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse dinlenilmez, sevap da yalnız ağızdaki kelimeye muhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Dördüncü sebep, ehli hidayetin rekabet kerane ihtilafı akıbeti düşünmemekten ve kasr nazardan olmadığı gibi ehli dalâletin sami ittifakları akibeden ve yüksek nazardan değildir. Belki ehli hidayet hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak, kalbin ve aklın durendişane temayülatına tabi olmakla beraber, istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Ehli dalalet ise, nefsin ve hevanın tesiriyle, kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti, bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın ile birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Evet, dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı kalpsiz nefis peresler samimi ittifak ve ittihad ediyorlar. Ehli hidayet ahirete ait ve ileriye müteallik semerat-ı uhreviyeye ve kemalata kalp ve aklın yüksek düsturları ile müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakârene bir ittihat ve ittifak olabilirken enaniyetten tecerrüt edemedikleri için ifrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de zedelenir. Kolayca rızay ilahi de elde edilmez. Bu mühim marazın merhemi ve ilacı el-hubbu fillah sırrı ile tarike hakta gidenlere refakatle iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak. Ve ihlas ile bir dirhem amel, ihlassız vatmanlar ile amellere racih olduğunu bilmekle ve tabiyeti dahi sebebi mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır. Vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir. 5. sebep. Ehli hidayetin ihtilafı ve ademi ittifakı zaaflarından olmadığı gibi ehli dalaletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir. Belki ehli hidayetin ittifaksızlığı iman-ı kamilden gelen noktay istinat ve noktay istinattan neş'et eden kuvvetten ileri geldiği gibi Ehli gaflet ve Ehli dalaletin ittifakları, kalben noktayı istinat bulmadıkları itibariyle, zaaf ve acizlerinden ileri gelmiştir. Çünkü, zayıfler ittifaka muhtaç oldukları için, kuvvetli ittifak ederler. Kaviler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zayıftır. Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için, ferdi yaşıyorlar. Yabani keçiler, kurtlardan muhafaza için bir sürü teşkil ederler. Demek zayıflerin cemiyeti ve şahsı manevisi kabi olduğu gibi, Haşiye, Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cinsi latif ve zayıf ve nazik olan kadınların, Amerika'daki hukuk ve hürriyet-i nisvan komitesi olduğu, hem milletler içinde az ve zayıf olan Ermenilerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakârâne vaziyetle bu müddeamızı teyit ediyor. Kabilerin cemiyeti ve şahs-ı ise zayıftır. Bu sırra bir işaret-i latife ve zarif bir nükte-i Kur'aniyedir ki ferman etmiş. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Müenneslerin cemaatine iki katlı müennes olduğu halde müzekker fiili olan قَالَ buyurması hem قَالَةِ الْاَعْرَابُ buyurmakla Müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili olan Galet tabiriyle latifane işaret ediyor ki, zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kesbedip bir nevi reculiyet kazanır. Müzekker fiilini iktiza ettiğinden ve nisbetün tabiriyle gayet güzel düşmüş. Kavi erkekler ise, hususan bedevi Arap olsa, Kuvvetlerine güvendikleri için cemiyetleri zayıf olup hem ihtiyatkarlık hem yumuşaklık vaziyetini aldığından bir nevi kadınlık hasiyeti takındıkları için müennes fiilini iktiza ettiğinden galetül arabu müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir. Evet, ehli hak gayet kuvvetli bir noktayı istinad olan imanı billahtan gelen tevekkül ve teslim ile başkalarına arzı ihtiyaç edip muavenet ve yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakarane yapışmaz. Ehl-i dünya, dünya işlerinde hakiki noktayı istinatlarından gaflet ettiklerinden, zaaf ve acze düşüp, şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder, samimane belki fedakarane ittifak ederler. İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, haksız ve muzır bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız ehl-i dalalet ise, ittifaktaki kuvveti, acizleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim bir vesile-i makasid olan ittifakı elde etmişler. İşte ehl-i hakkın bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilacı, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ لِي şiddetli nehy ilahi ilahî وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ayetinde. Hayatı ictimaiyecə gayet hikmetli emr-i ilahiyyi düstur hareket etmek ve ihtilafın İslamiyete ne derece zararlı olduğunu ve ehli dalaletin ehli hakka galebesini ne derece tesil ettiğini düşünüp kemal-i zaaf ve acz ile o ehli hakkın kafilesine fedakârane, samimane iltiak etmektir. Şahsiyetini unutmakla riya ve tasannu'dan kurtulup ihlası elde etmektir. Altıncı sebep Ehli hakkın ihtilafı namertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden olmadığı gibi, gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayatı dünyeviyeye ait işlerde samimane ittifakları dahi mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Belki ehli hakkın ekseriyetle ahirete ait olan faydaları düşünmekle o ehemmiyetli ve kesretli meselelere hamiyeti Himmeti mertliği inkısam eder. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Çünkü meseleler çok, daire dahi geniştir. Gafletli ehli dünya ise yalnız hayatı dünyeviyeyi düşündüklerinden bütün hissiyatı ile ve ruhu kalbiyle şiddetli bir surette hayatı dünyeviyeye ait meselelere sarılır ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat noktayı nazarında beş paraya değmeyen ve ehli hak ona on para kıymet vermeyen meselelere divane olmuş elmasçı bir Yahudi'nin beş paralık cam parçasına beş lira fiyat verdiği gibi beş yüz lira kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli hissiyat ile sarılmak, batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğundan o meselede muvaffak olur ve ehli hakka galbe eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve mahkumiyete ve tasannu'a ve riyaya düşüp ihlası kaybeder. O namert, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur. Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı, birbirinizin kusurunu görmeyerek, Yek diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. Ve ide merru bil laghi merru kirame edebi furkani ile edepleniniz. Ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek ve ehli hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazipi uhreviye telakki edip, yüzer ayat ve ehadisine beviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün hissiyatınızla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Böyle küçük meseleler için kıymetli vaktimi sarf etmekten ise, o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymetli şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıfleştirmeyiniz. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazan geçmesi gibi bu ehli hakkın malûbiyeti zamanında manevi mücahade mesailinde küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymetdar bir günün o neferin o saati gibi bin derece kıymet alabilir. Bir günün bin gün olabilir. Madem live cillah'tır, o işin küçüğüne büyüğüne Kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve rızayi ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rızayi ilahidir ve mayesi ihlastır, o küçük değildir, büyüktür. Yedinci sebep. Ehli hak ve hakikatin ihtilaf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırsı dünyadan gelmediği gibi ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi, civan mertlikten ve uluvv-i cenaptan değildir. Belki ehli hakikat, hakikattan gelen uluvv-i cenap ve uluvv-i himmet ve tarike hakta memduh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve naehillerin girmesi yüzünden, bir derece su istimal ettiklerinden, rekabetkârâne ihtilafa düşüp, hem kendine hem Cemaati İslamiyeye ehemmiyetli zarar olmuş. Ehli gaflet ve ehli dalalet ise meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için perestiş ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için zilletlerinden ve namertliklerinden hamiyetsizliklerinden mutlak arkadaşlarıyla hatta deni ve hain ve muzır olsalar dahi halisane ittihat hem menfaat etrafında toplanan ne şekilde olursa olsun, şeritleriyle samimane ittifak ederler. Samimiyet neticesi olarak istifade ederler. İşte ey musibet zede ve ihtilafa düşmüş ehl-i hak ve eshab hakikat! Bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rızay ilahiyi münhasıran gay maksat yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Umur-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzaheme, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şeyi vahide çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hatsiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve 70 bin kasır ve huriler verilmesi ve ehli cennetten herkes kendi hissesinden kemal rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki ahirette medar rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Haşiye. Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual. Rivayette gelmiş ki cennette bir adama 500 senelik bir cennet verilir. Bu hakikat aklı dünyevinin havsalasında nasıl yerleşir? El cevap. Nasıl ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyası var ve o dünyanın direği onun hayatıdır ve zahiri ve batini duyguları ile o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar mumlarımdır der. Başka mahlukat ve zîruhlar bulunmaları o adamın malikiyetine mani olmadıkları gibi Bilakis onun hususi dünyasını şenlendiriyorlar, zinetlendiriyorlar. Aynen öyle de. Fakat binler derece yüksek her bir mümin için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka Umumi cennetten 500 sene genişliğinde birer hususi cenneti vardır. Derecesi nispetinde inkişaf eden hissiyatiyle, duygularıyla cennete ve ebediyete layık bir surette istifade eder. Başkaların iştiraki onun malikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi kuvvet verirler ve hususi ve geniş cennetini zinetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangahtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregahta seyahatından ağzıyla, ile kulağı ile gözü ile zevki ile ile sayır duyguları ile istifade ettiği gibi aynen öyle de fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki kuvve-i şamme ve kuvve-i o kıyı memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder ve burada bir senelik mesiregahdan ancak istifade edebilen bir kuvve-i basıra ve kuvve-i orada 500 senelik mesiregahındaki seyahatten o haşmetli baştan başa zinetli memlekete layık bir tarzda istifade eder. Her mümin derecesine ve dünyada kazandığı sevaplar haseneler nispetinde İnbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur. Öyleyse ahirete ait olan amali salihada dahi rekabet olamaz. Kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden yarıyakardır. Amali saliha suretiyle dünyevi neticeleri arıyor veyahut, sadık cahildir ki amali saliha nereye baktığını bilmiyor ve amali salihanın ruhu esası ihlas olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adavet taşımakla vüs'at-ı rahmeti ilahiyeyi ittiham ediyor. Bu hakikati teyit eden bir vaka. Eski arkadaşlarımızdan bir adamın bir adama karşı adaveti vardı. O adamın yanında senâkerane onun düşmanı ameli salihle hatta velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi: senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir. Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik: Velayet ve salahat, hadsiz bir hayatı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Dünyevi kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber velayet ve salahata nispeten bir adi can parçasının elmasa nispeti gibidir. O adam dedi ki: Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Ahiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım iken orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Ey ehli hakikat ve tarikat. Hakk'a hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defni omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışlamak lazım gelirken nedendir ki rekabetkerane o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor? ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde müttehem olup, eğli dalaretin dalaletin nazarında sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağı olan din ile dünyayı kazanmak ve ilmi i hakikat ile temin etmek, tama ve hırs yolunda rekabet etmek gibi müthiş iddiamlara maruz kalıyorsunuz. Bu marazın çare yeganesi, nefsini iddiam etmek ve nefsine değil, daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak den adab ve ilmi münazaranın uleması mağbeininndeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şey öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip, menfaattar olur. Nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip, taraftar çıkar, memnun olur. İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarikat, Ehli ilim kendilerine rehber ittiaz etseler ihlası kazanırlar ve vazifi uhreviyelerinde muvaffak olurlar ve bu feci sukut ve musibeti hazıradan rahmeti ilahiye ile kurtulurlar. Subhane ke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim.